Change.org Taksim, Beykoz Ormanları adresinde toplanan imzalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. Beykoz Çevre Dayanışması yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Sizlerin de desteklediği kampanyamızda topladığımız 26 bin dijital imza ve 200 kadar yazılı dilekçeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırdık. Direkçeleri teslim ederken Beykoz Kent Dayanışması, Beykoz Çevre Dayanışması, Türk-Alman Üniversitesi Dayanışması ve Kuzey Ormanları Savunması üyeleri olarak polis ve güvenlik engeliyle karşılaştık. Belediye binasının yakınına yaklaştırılmadık. Basın açıklamamızı yolun kenarında gerçekleştirmek durumunda bırakıldık. İtiraz sürecini hukuki olarak başlatmış ve bölge halkının itirazlarına belediyeye, bakanlığa ulaştırmış bulunuyoruz. Süreç boyunca ormanlara gözümüz gibi bakmak için hiçbir ağaca zarar gelmeden bu talanın iptal edilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Desteğinizle daha güçlüyüz dendi kampanya Change.org Taksim Beykoz Ormanları adresinde. Resmi gazetede yayınlanan bir kararla Türkiye'nin 3 ilinde 15 yaylanın yayla statüsünün kaldırılması üzerine Salih Aslan isimli vatandaş bir imza kampanyası başlattı. Change.org Taksim Yaylalar Korunsun adresindeki kampanyada bu yaylaların imara açılmaması talep ediliyor. Kampanyada yayla statüsünden çıkarılan ve imara açılabilecek yerler Amasya'da 11 yayla, Bodu'da 2 yayla, Trabzon'da 2 yayla. Temiz havamız yok olmasın. Doğamız, oksijen kaynağımız yok edilmesin. Geleceğimiz çocuklarımız ve torunlarımız için temiz ve yaşanası bir dünya bırakalım. Onlara borçluyuz, diyor Salih Aslan. Kampanyası Change.org Taksim Yaylalar Korunusunun adresinde. Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan Termik Santrali çevresinde yağan karın siyah olması üzerine termik santralinin bacagazı filtresi takması için bir kampanya başlatıldı. Afşin eshab Kef Günül Elçileri Derneği tarafından başlatılan ve Change.org Taksim Siyah Kar adresinde yer alan kampanyada bölgede özel bir şirketin çalıştırdığı santralin baca gazı filtresi takma sözü vermesine rağmen sözünü tutmadığı, bu nedenle çıkan duman ve kül nedeniyle karın bile siyah yağdığı ifade ediliyor. Kampanyada enerji üssü olan bölgemiz iş imkanı ve yatırımlar için vazgeçilmez bir yer. Lakin şirketler insan sağlığını öne alarak Tüm tedbirleri alırsa amenna. Şu günlerde milyonları kazanma uğruna baca filtresi yapmayarak olanca külün, kömürün, bölge insanının üzerine salınması bir katliam, bir vurdum duymazlık. Bu kül, kömür inanıyorum ki başka bölgede ve illerde olsa kesin filtre takılmış olurdu. Acilen baca filtresinin takılmasını, takılana kadar üretime ara verilmesini talep ediyoruz deniyor kampanya change.org.taksim siyahkar adresinde. Antalya'nın Finike ilçesinde yapılması planlanan karayolu projesine karşı da bir kampanya başlatıldı. Aydın Arıcan'ın Change.org Taksim Finike Portakalı adresindeki kampanyayı başlatma nedeni, Alternatif Turizm Yolu adıyla anılan bu karayolunun yoğunlukla portakal bahçelerinin içinden geçecek olması. Kampanyayı başlatan Aydın Arıcan kampanya metninde şöyle demiş. Yol, yol güzergahında bulunan onlarca dönüm bahçemiz yok olacak. Finike'nin en eski mahallesi İskele Mahallesi bütün tarihi dokusunu ve cazibesini kaybedecek. Finike'mizin doğası, yeşili ve portakal bahçelerini katledecek. Telafisi mümkün olmayan plan değişikliği şu an askıda. Birlik olmak ve kentimizi korumak zorundayız. Sesimize ses olun, lütfen destek olun. Finike hepimiz. Kampanya Change.org Taksim Finike Portakalı adresinde. Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü için su çekimlerinin her geçen yıl arttığını söyleyen Nuriye Aktun, yetkililerin bu konuda önlem alması talebiyle kampanya başlattı. Change.org Taksim Eğirdir Gölü adresindeki imza kampanyasında Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici'nin konuyla ilgili yorumlarına yer veriliyor. Son yıllarda göldeki ortalama su seviyesinin 16 metreden 4 metreye kadar düştüğünü belirten Erol Kesici, "Eyirdir Gölü kırmızı alarm vermekte." diyor. Gölün iyi yönetilerek su bütçesinin korunması gerektiğini altını çizen Erol Kesici, "Devletin 1983 yılından bu yana Eyirdir Gölü'nün korunması ile ilgili yasalar çıkardığını ancak bunların sağlıklı uygulanmadığını belirtiyor." En son 2013 yılında Eğirdir Gölü özel hükümlerinin çıkarıldığını ifade eden Kesici, orada gölün kenarında ne yapacağınızı, gölden ne kadar su alabileceğinize ilişkin bütün hükümler var. Ama maalesef bu hükümler popülist davranışlarla uygulanmamakta. Örneğin 914,54 su kotuna geldiği zaman bir damla dahi su alınmaması gereken bir dönem. Göl şu anda o dönemde ama bu illa o döneme kadar su alacağın anlamına da gelmez.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 Bosch, je Chin is